Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Sevmekten Korkma 6. Bölüm Yazan Mustafa Koçit, yöneten Mehmet Ege, yapımcı Engin Demiray, efektör Nebi Tam Lüksel. Bu bölümde oynayanlar: Anlatan Özlemer Sönmez, aslı Ervin Beşikçioğlu, Barış Yağmur Sergen, Baba Levent Çelmen. Sevgi Servet Pandur, dede İhsan Sanavari. Barış ve ablası Aslı, öğretmen olan babalarıyla yaşamaktadır. İki yıl önce geçirdikleri trafik kazasında anneleri ölmüş, Aslı da bir bacağını kaybetmiştir. Takma bacakla yaşamak zorunda kalan Aslı gergin, sinirli ve uyumsuzdur. Arkadaşları da teker teker ondan uzaklaşmıştır. Üstelik baba, aynı okulda öğretmen olan Sevgi ile evlenmeye karar verir. Sevgi, kötü olan notlarını düzeltmesine yardım eder, ona ve kardeşine hep iyi davranır ama üvey anne düşüncesi Aslı'yı rahatsız etmektedir. Nikahtan sonra hep birlikte ...sevginin babasının Ayvalık'taki köyüne gitmek üzere yola çıkarlar. Ayvalık'ta işlerin en yoğun olduğu mevsim... ...bir haftadır kim bilir ne kadar aksamıştır. Elbette, aksammaz olur mu? Neyse ki, 4 yardımcıyla dönüyorum. ...el birbiriyle bitiririz Siz hiç merak etmeyin, bitiririz. Hatta biriken işlerden daha fazlasını bile yaparız. Siz ki bu yaşta bunca yolu gelerek... ...bizi sevindirdiniz. Şu damadın söylediği lafa Kızımın nikah törenine gelmekle... ...asıl sevinen ben oldum. Sağ ol canım babacığım. Ölmeden biricik kızımın evlendiğini... ...çoluk çocuk sahibi olduğunu görebilsem diyordu. Çok şükür hepsini bir anda gördüm. Tanrı beni bekletmeden... İki tane pırıl pırıl torun verdi. Bundan büyük mutluluk olur. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çocuklarımızı torun olarak kabul etmeniz... ...inanın abartmıyorum gözlerimi yaşartıyor. O ne demek damat? Asıl ben bu güzel iki çocuğa teşekkür ederim. Beni dedeliğe kabul ediyorlar. Onların dedesi olmakta bana gurur veriyor. Vay balık yirmi kilometre. Yaşasın gelmişiz. Ha ya hemen seveyim mi? Bayvalıktan sonra on kilometre daha yolumuz var. Eviniz denize yakın mı? şok e, çok yakın sayılmaz. Ne kadar? E, bir halat boyu uzaklıkta. Anlamadım, ne demek o? Teknem evimin pencere demirine bağlı. Aman dede, ben de gerçekten uzak sandım. Ah, sıcaktan çok bunaldım. Gider gitmez kendimi denize atacağım. Nasıl atacaksın? Yüzme bilmiyorsun ki. Ah, evin önü sığ mı dede? Girebilir miyim? Sı, girebilirsin. <gülüyor> ...bu yaz denize girmediğim bütün yılların acısını çıkaracağım. Bunu hak ettim. Sadece sen mi? Elbette, sınıf birincisi ben oldum. Hayır bencil adam. Ablan son bir ayda öyle atak yaptı ki... ...bunu fazlasıyla hak etti. Bir dakika beyler. Çocuklara sözüm yok elbette. Ama burada balayına çıkmış bir çift var. Herhalde onlar da bu tatili hak etti. Öyle değil mi baba? Ya ben bilmem. Barış'a soralım. E, tatil haklarını Barış dağıtıyorsa o kolay. ...kendisi oğlumuz olur, bize de bir hak tanır elbette. <gülüyor> Siz benimle dalga geçin bakalım. İşte deniz, işte ay balık. Arif, şuradan sola döneceksin. Biraz sonra yol çatallaşacak. Oradan da sağa sapacaksın. Ay çok özlemişim buraları Arif. Öyle heyecanlıyım ki. İnsan çocukluğunun geçtiği yerleri görünce heyecanlanır elbet. Sen de özledin mi dedi? Özlemez olur mu? Askerliğim hariç. Buralardan hiç ayrılmadım. Bir haftadır sudan çıkmış balık gibi. Ben başka bir yerde yaşayamam ki zaten. Ama en çok da tekneni özledim. Neden en çok tekneni özledin? Çünkü ben onunla yaşarım. Günümün 15-20 saati onunla geçer. O bir hafta pencere demirlerine bağlı kalmaya hiç alışık değil. Şimdi denizi açılmak için yolumu gözlerim. Ah yol iyice daraldı. Neredeyse geldik. Önümüzdeki dönemeci alır almaz evimiz gözükecek. Evet dönüyoruz, dönüyoruz. İşte. Ee, bizim fakirhane burası. Ee, ama Sevgi senin çok zengin olduğunu söylemişti dedi. Ben? Ben mi zenginmişim? Ee, hani uçsuz bucaksız midye tarlalarınız varmış ya. Aa, <gülüyor> midye tarlalarım var tabii. <gülüyor> i̇şte geldik. ...çoğu zeytin ağacının gölgesinde duralım. Oh, mis gibi iot kokusu. Hmm. Hayat bu işte. Ee, Sergi, al evin ...arabadan eşyalarınızı taşıyın. Ee, ben kümesime sebzeliğimi... ...hele hele tekneye bakmadan oturamam. Kim gelir benimle? Ben gelirim. Ha. Önce teknimize bakalım. Güzel. Güzel. Bağladığınız gibi duruyor. Sebzelik uzakta mı? Evin hemen arkasında. İşte geldik bile. <gülüyor> Oo, böğürceler nasıl da boyatmış böyle. Şu domateslere, salatalıklara bak. Bir haftada nasıl serpilmişler. Sokakta görsem tanımam. <gülüyor> Aferin Cengiz'e. Cengiz kim? He, komşun ne oldu? Sollama işini hiç aksatmamış. Aksatmadığını nasıl anladın dede? Bu Ege'nin güneşine sebzemi dayanır. Bir gün aksatseydi yanar kavrulur. Baksana nasıl sağlıklılar. Hadi şu kızarmış domatesleri topla bakalım. E, nasıl yani? Ne demek nasıl? Sen ömründe hiç domates koparmadın mı oğlum? Hayır. Yazık. Yazık şu şeyi çocuklarda Hey bastığın yere dikkat A et. Tamam. Yeşilliklere basma. Şimdi önündeki o büyük domatesi kopar bakalım. A Hı? Aferin işte oldu. Haa çok güzel. Dede. Bu domates bir acayip kokuyor. Ee, doğal yollarla yetiştirilmiş domates öyle kokar. Aklımda olsun bahçeye girerken benim gibi böyle büyük bir tarba bulunduracaksın. Tamam. Ee, şimdi az şu tarbayı ve doldur. Topladığım domatesleri. Aaa güzel güzel. Ee, şimdi şuradan salakalık giderden tamam. topar. Aferin barışım. E, bunları <gülüyor> Sen öğrendin bu işi ya bu kadar yeter. Yeter dedim. Hadi şimdi kümes'e gidiyorum. Tamam. Aa, kümes nerede? Hemen burası işte. <gülüyor> Aa, dede, burada iki yumurta dolu bir sepet var. Ha, tavuklar sepete mi yumurtlar? Ah bu şey çocuklar, ah! Hayır oğlum, tavuklar folluğa yumurtlar. Folluk ne demek? Ha, birazdan söylerim. Ha, aferin Cengiz'e, tavukların geminin suyunu ihmal etmemiş. Yumurtaları toplayıp sepete koymuş. Hadi sen de topla ve koy sepete. Ha? Dikkat et yavaş. Aa, tamam. Burada sekiz tane var dedi. Yedi tanesini al birini bırak. Neden? Tavuklar oranın yumurtlama yeri olduğunu bilsinler diye. İşte o bıraktığın tek yumurtaya fol demir. O yumurtlama yerine de folluk demir. Anladın mı şehir çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi diğer folluktakileri topla bakalım. Ama birer tane fol bırakarak. Öğrendim değil mi dede? Aferin ya çabuk öğrenir. <gülüyor> ya dede bir şey soracağım. Geldiğimizde kümesin kapısı kapalıydı. Ama kilitli değildi. İttirip girdik. Bahçede sebzeler öyle açıkta duruyor. Yumurtaları, sebzeleri, hırsızlar neden çalmamış? Aa bizim burada hırsızlık olmaz. Evden çıkarken kapımı kilitlemem bile. Sadece kedik köpek girmesin diye çeker çıkarım o kadar. Hadi gidelim artık. Hey, ya bırak oyun muhtesef etsin sen taşıyamazsın. <gülüyor> tamam. Ah ne güzel bir iş. Yumurtalara para vermedik, sebzelere para vermedik. Doğru. Ama emek verdik. Hiçbiri kendiliğinden olmadı. Tavukları cıcıkken aldım, besleyip büyüttüm. Sebzeler ise minicik tohumdan bu hale getirdim. Yani bu taşıdıklarımızın hepsi çalışmanın ürünü. Anladın mı şehir çocuğu? <gülüyor> evet anladım. Bu nedir dedi? Bilmiyor musun? Bilmiyorum, ilk defa görüyorum. Bu bir tulumbadır, su tulumbası. Torbanı yer alarak, şu kolu hızlıca yukarı aşağı kaldır, indir, kaldır, indir. Ah, ah su attı dedi, su attı. <gülüyor> aa, ama kesildi. Evet tabii, kolu çalıştırmayı bırakırsak kesilir elbet. E, şimdi o kolu bana bırak. <gülüyor> Bak orada sabun var. Sıra elimizi, yüzümüzü yıkayalım. He? ...sen sonra babanla, ablana da öğretirsin şunu nasıl kullanacaklar mı? ...su çok soğukmuş. Ya bizim kuyruğun yaz kış böyledir. Siz yemeğinizi hep bahçede mi yersiniz? Ya bizim uyumak dışında bütün hayatımız dışarıda geçer. <gülüyor> Hayatımda böyle lezzetli bir menemen yememiştim. Elinize sağlık. Kusura bakmayın. Akşam yemeğini menemenle geçiştirdik. Ama size söz veriyorum, yarın size balık ziyafeti çekeceğim. Baba buna hiç gerek yok. Hepimiz gibi sen de çok yorgunsun. Erken yatıp dinlenelim. Ne olmaz. Akşamları ağları denize atmalıyım. Sabah erkenlerine toplan. Kim gelir benimle? Ben gelirim. Olmaz Aslı, sen de çok yorgunsun. Erken yatmalısın. Ama ben gitmek istiyorum. Hayır, hadi herkes yatağa. Oo, Barış açıkta uymuş bile. Arif, onu uyandırmadan içeri taşır mısın? Gel Aslı, sana da yatağını göstereyim. Bak, Barış'la senin odanız burası. Yatağını seç bakalım. Pencere yanını mı istersin yoksa diğerini mi? Fark etmez. Pencere yanındaki yataktan hem denizi görebilirsin... ...hem de yıldızları. Barış'ı nereye yatırayım? Pencere yanı Aslı'nın. ...diğer yatağa yatır. Yavaş yavaş uyanmasın. Öyle yorgun ki top patlasa uyanmaz. İşte tamam. Şu pikeyi de örtüver Arif. Dedenle gitmene izin vermedim diye bana kırgınsın ama... ...sen de barış kadar yorgunsun Aslı. Ama ben gitmek istiyorum. Madem çok istiyor... ...gitsin dedesiyle. Hayır Arif, konu kapanmıştır. İyi geceler. Sen izin veriyorsun o ne karışıyor? O benim annem mi? Her şey o mu karar verecek? Hadi uzatma kızım. Daha uzun süre buradayız. Başka bir gün gidersin. Ben Ankara'ya dönmek istiyorum. Hayda. Daha yeni geldik kızım. Hadi şimdi uyu. Ve güzel güzel dinlen. Yarın güzel bir gün olacak. Hadi canım iyi geceler. İyi geceler. Şimdi mi gidiyorsunuz? Balıkçılık uzaktan göründüğü gibi kolay değildir. Ağları şimdiden atmalıyım ki... ...sabah toplayabileyim. Balıkları mı? <gülüyor> Hayır ağları. Kıspetimiz varsa sonra da balıkları elbet. Hadi eyvallah. <gülüyor> güle güle. Güle güle baba rastgele. Bunu bir daha sakın yapma Arif. Sakın. Neyi hayatım? Bir de neyi hayatım diyor. Aslı'ya izin vermedim. Sen kalktın onun yanında... Madem çok istiyor gitsin dedesiyle diye izin çıkarıyorsun. Ne var bunda? Arif çıldırtma insanı. Bak canım çocukların yanında çelişki yaratmayalım. Birimizin olur dediğine diğerimiz olmaz dersek çocuklar işlerine geleni seçer. Diğerimiz kötü kişi oluruz. Hele Aslı'yla sakın aramıza girme. Şöyle ama böyle. Bırak o sorunu Aslı'yla ben çözeyim. <gülüyor> Hadi çocuklar kahvaltıya Babamı beklemeyelim Denizde zamanı unutur o Zaten saatte kullanmaz oh, Kim bilir ne zaman gelir Oha bakın işte geliyor orada Öyleyse bekleyelim Çok aç mısınız çocuklar e, Yok ben beklerim Sen Aslı Ben aç değilim Öyle somurtkan somurtkan cevap verme Aslı Şöyle çevrene bak Denizin, adaların, dağların güzelliğine Çevrendeki yeşilliğe bak Kokla havayı ...binlerce çeşit bitkinin ve çiçeğin karışık kokusunu çek ciğerlerine. Bu güzellikler içinde yaşadığını duyumsat. Denizin, martlıların, kuşların, ağustos böceklerinin sesini dinle. Gökyüzünün maviliğini, güneşin parlaklığını gör. Görüyorum. Görmüyorsun. Sadece bakıyorsun. Duyumsamadan. Yoksa böyle somurtarak oturmazdın. Hadi Aslı, bu güzelliklere Gülümse. Hemen şimdi İşte böyle Aferin Bugün seninle denize gireceğiz Ben denize girmem Burada olup da denize girmemek ne demektir bilir misin? Lokantaya aç girip Yemek yemeden çıkmak demektir ah, Hoş geldin dedi Ne oldu baba? Yüzün çok asık Sormayın başıma gelenleri Çok kötü Çok <gülüyor> Sevmekten Korkma Mustafa Koç yazdığı oyunun altıncı bölümünü dinlediniz. Yedinci bölümde buluşmak dileğiyle.